Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ve men sarı ala nehjihi ve men ittebahu bi ehsani lillahi ve billih. Şimdi bu dersimizden itibaren ikinci bir bölüm işlemeye başlayacağız. Biliyorsunuz oruç ne zaman farz olur, nasıl başlar, hangi yılda farz olmuştu, bu gibi konuları işlemiştik. Ebu'l-Berekat İbn-i Teymiye'nin derisi Allah rahmet etsin. Thaniyen deyip başlık atmış. Ebvabu ma yubdilussawm. Orucu batıl eden şeyler. Ve ma yukrahu ve ma yustahabbu lissâim. Ve orucu mekruh kılan şeyler. Ve oruçluya müstehap olan işler. Yani yaptığında orucu bozulmayacak. Hatta bilakis yaptığında ecir alacağı işler diye bir başlık açmış. Ve babul evvel demiş. Birinci baba bab ma ce'e fil hicâmâ. Hacamat hakkında gelenler var. Biliyorsunuz hacamat bizim yabancı olduğumuz bir sözcük değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın unutulmuş sünnetlerinden bir tanesidir. Kan alma metodunun adıdır bu. Farklı farklı yöntemlerle tarih içerisinde yapılmış, boynuzlarla yapılmış. Şimdi bardaklar var, cam bardaklar, plastik bardaklar, plastik kaplar bunlarla yapılabiliyor. Allah Resulü'nün sünnetidir. Şifa üç şeydedir diyor aleyhissalatü vesselam bir tanesi hacamat bir tanesi ateşi yarayla dağlamak ki bundan yolunduk ve bir içimlik bal yani kastı bal içmek Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam şifa bu üç şeydedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tabi o yani hacamat hakkında gelenler babı derken hacamatın faziletini onu tavsiye eden hadisler değil oruçla alakalı olan orucu bozuk bozmayacağıyla alakalı olan e, e, hadisleri burada getirecek inşallah. Anrafi İbni Hâdic. İlk hadisler önce orucun e, hacamatli e, oruçluyken hacamat yaptırmanın orucun bozulduğuna delalet ettiğini gösteren hadisler. Birincisi dediğim gibi Rafi İbni Hâdic, "Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aftara el hâcime ve'l Oruçlu iken, hacamat yapanın da, yaptıranın da orucu bozulur. Hadisin zahir manası bu. Revahu Ahmet ve Tirmizi ve sahih senetle nakletmişler. Ahmet ve Tirmizi de, müsdetlerinde ve sünnenlerinde. Veli Ahmet ve Ebi Davud ve ibn-i min hadithi tevben. Onlar da tevben hadisiyle, tevben yoluyla sahih senetle aynı hadisi çıkarmışlar, takric etmişler ve hadis Şedat İbn Aws mislihü Şedat İbn Aws'in de aynı misli gibi sahih senetle hepsi sahih senetli bu hadislerin oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da hacamatı şey orucu bozulur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. 2. hadis ve an Sabban enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ata ala Bir gün Peygamber Aleyhissalatu Vesselam oruçluyken Hacamat yaptıran bir adamın yanına geldi. Fi Ramadane <gülüyor> Ramazan ayında fekal aftar al ve bel mahcumu. Hacamat yapan da yaptıran da orucu bozuldu denildi. Ve son hadis bozduğuna dair Wanil Hasan an Nakil İbn Sina'dan el eşcai أنه قال marre alayya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber benim yanımdan geçti diyor. Wa ana ahtajimu fi 18 leyleten. <gülüyor> halet min sehr ramadan. Ramazan ayından hangi ne kadar gün geçmiş? 18 gün. 18 gün geçtikten sonra yani 18. yani 19. günün gecesi. Ben diyor hacamat yaptırıyordum. Fakal aftaran hacimi vel mahcumu. Ravahu Ahmet Ahmed. Ahmed bu iki hadisi de sahih senetlerle beraber ne yapmıştır kardeşlerim? Tahric etmiştir. Şimdi zahir manası sizin de gördüğünüz üzere şer, şersiz bir şekilde zahir manası üzere oruçluyken hacamat yaptırmak orucuna getirir kardeşler. Halal getirir, orucu bozar. Ehli hadisin ekseriyeti zahiriler ve selefin ve halefin birçok imamı hadisi zahirine bırakarak hadisi birazdan tevilleri getireceğiz tevilleri muhteber saymayarak hadisi zahirine bırakarak da ne yapmışlardır kardeşler? E, amel etmişlerdir ve demişlerdir ki oruçlunun orucu bozulur demişlerdir. Tabi bu zahirine vuranlar dediğimiz gibi birçok fakih burada isimlerini uzun uzadıya vermiş. Hatta Nehar adlı e, fıkıh kitabının sahibi demiş ki biz İslam alimlerine kimsenin hacamat yapan adamın Orucunun bozulacağını bilmiyoruz. Kimsenin böyle söylediğini bilmiyoruz demiş. Zaferani Şafi'nin de bu hadisin ee, zahirine bıraktığını, Dav Davudi de aynı şekilde malikilerden hadisin zahirine bırakıldığını ve cumhur ulemanın kavlinin ise iken Hacemat yaptıranın orucunun bozulmayacağı olduğunu nakletmiş. Burada birçok isim sayıyor tabi. Sahabeden, tabiinden uzun uzadıya getirmiş kardeşler. Demişler ki bunlar e, tevil edenler burada irade edilen mana, e, irade edilen mana bozması değildir kerahiyetidir, mekruhluğudur. Hatta Hanifilerin tevili olarak İmam Serax'in Mepsut adlı eserinde şunu getiriyor: Bir gün Rasullanın yanında, Aleyhisselatü Vesselamın yanında hacamat yapan ve yaptıran adam var. E, hacamat yapılan kimse baygın düşüyor. Baygın düşme sebebiyle ona su içiriyorlar. Ee, ve o hacamat yapan kimsenin de beraberinde orucu orada bozuluyor. Bu arbede, o sıradaki sıkıntı sebebiyle. Hanifiler bu yüzden diyorlar, Resulullah dedi ki, oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. Yoksa kasıt, hacamat yaptıran orucunun bozulması demek değildir dediler. Tabi Allah'ın doğrusunu bilen, şimdi ikinci hadisleri okuyacağım. Yani oruçluyken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hacamat yaptırdığına dahil gelen, rivayetleri okuyup sonra cem edip son mezhebimizi söyleyeceğiz inşallah وَاَنْ اِبْنَ عَبَّاسِ رَضَيَ اللّٰهُ "Kal, قَالْ اَنَّ النَّبِي صَلَّهَمْ اِحْتَجَمَا Peygamber <gülüyor> hacamat yaptırdı o muhrimun Neymiş? İhramdayken İhram ne zaman? Biliyorsunuz hacdayken ihram gelir Mikat bölgesi denen bölgeden geçtikten sonra ne yapılır kardeşler? Mikat bölgesi denen bölgeden geçtikten sonra ki bu Yemen'de bir kapı vardır Şam'da bir kapı vardır, Necid'de bir kapı vardır ve Basra tarafından gene gelen, yani doğudan gelenlerin gireceği ayrı bir kapı daha vardır. Dört tane kapı vardır. Bu dört kapıdan ne olur kardeşler? Hacı adayları dünyanın her bir tarafından o, o mikat bölgelerinden ihrama, bembeyaz elbiselerini giyerek hacılığa başlarlar bu mikat bölgelerinden. Peygamber ihram içerisindeyken çünkü ihramın bazı yasakları var. Mesela ihramlı iken Evli bir kimse eşiyle ilişkiye giremez. İhramlı bir kimse dikişli elbise giyemez. İhramlı bir kimse kokulu sabunla yıkanamaz. Yani birçok ahkamı var. Saçlarını kesemez, tırnaklarını kesemez. Yani birçok onun özel ahkamı var. Allah Resulü hacamat yaptırmış. وَهْدَجَمَ وَهُوَ سَائِمُونَ Oruçluyken de Allah Resulü hacamat yaptırmış. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالْبُخَارِ Bukhari ve Ahmet Sahih senetlerle bu hadisi nakletmişler. "Ve fi lafdin başka bir lafızda ise ihtece me ve huwa muhrimun saimun." diyor ki Resulullah ihramlıyken ve oruçluyken Aleyhisselatu vesselam hacamat yaptırdı. Revahu Ebu Davud ve Ibn Mace ve Tirmizi ve Sahhahahu Tirmizi sahihtir demiş. Ancak hadis senet itibarıyla kardeşler zayıftır. Başka muhaddisler hadisi tanetmişlerdir. Başka bir sahih senetli hadis gene Ebu Bekracatın getirdiği fıkıh metninin aslında esasında Wan sabitil hunani innehu qala l Enes ibn Malik Enes ibn Malik dedi ki kuntum takrahun el hijamete lis saima ala ahdi Rasulillah peygamberin zamanında oruçlunun hacamat yaptırmasını kerih görür müydünüz qalalle dedi ki hayır illa min ecli dafi yalnız adam hacamat yaptırınca zayıflayacaksa Hacemat yaptırınca bayılacaksa o müstesna. Ama adam dirayetli, kuvvetli. Çünkü biliyorsunuz hacamat sünneti bir kere ömürde yaptırılan bir şey değil. Yani ihtiyaç olan her anda yapılan bir şey. Zaten düzenli olarak bir iki ayda bir insanın hacamat yaptırması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Faydalıdır. İnsan az çok bünyesinin nasıl olduğunu ne yapabilir? idrak edebilir. Eğer bünyesi kaldırabilecekse, zayıflık görmeyecekse bünyesi ve o Hacemat yaptırdığında baygınlık gibi Susamak gibi, yemek gibi Orucu bozmak gibi durumlar hasıl olmayacaksa Diyor ki Enes İbni Malik Biz bunu Resulullah zamanında kerih görmezdik Ravahul Bukhari İmam Bukhari bu hadisini ne yaptı? Nakletti Ve <gülüyor> an Abdurrahman İbni Ebi Leyla En ba'dı ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال İbni Abi Leyla Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam'ın Ashabından bazılarından rivayet etti. Biliyorsunuz İbni Ebi Leyla meşhurdur. Onun birçok hadis kitapları vardır. İbni Ebi mesela züht hakkında topladığı hadisler vardır. İbni Ebi takva hakkında topladığı hadisler vardır. İşte cihadın faziletinde topladığı, emri bil mağf nehyanil münkerim faziletinde topladığı, işte buna benzer salih amel olarak şeriatın bize öğrettiği, bütün amellerde mustakil olarak hadisleri cem ettiği İbni Müsnetleri vardır kardeşler. Yalnız bunlara muttali olacak ilim talebesinin dikkat etmesi gereken nokta şudur. İbn Ebi Leyla çok senet gözetmemiştir. Yani kuvvetli hadisleri toparlamamıştır bu kitaplarında. Kendisi zaten Bukhari ve Müslümin çıkarmadığı, hadis imamlarını çıkarmadığı, diğer e, muhaddislerin zikrettiği sahihlerde yer almayan, zayıf hasen senetli hadisleri toparlamaya gayret etmiştir. İbn e bazı Allah Resulü'nün asabının dan karşılaştıklarıyla kendisi birçok sahabeyle karşılaşmış tabiinin büyüklerinden e, o naklediyor dedi ki diyor inna salsam anil visali fi peygamber aleyhisselatu olsam visal orucundan yasak kıldı yani yasakladı visal orucu aralıksız bir şekilde üç gün oruç tutmaktır visal orucu Aralıksız bir şekilde üç gün oruç tutmaktır. Yahudiler hala bunu yapıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tutmuş ama bize yasaklamış. Bazı hükümler vardır bunlar peygambere hasdır. Mis ne, ne gibi? Gece namazının ona farz oluşu gibi. Veya dokuz tane kadınla evlenmenin ona has oluşu gibi. Yani Allah Resulü'nün bir anda nikahında dokuz tane kadın vardı. Bir adam. Tabi burada usulciler bir şey çıkarmışlar. Peygamberin bir ameli varsa sözü ameline takdim edilir. Sözü ameline takdim edilir. Peygamberin sözü nedir? Fanki humata ve lakum minan nisa imat ne? Rasulluğa <gülüyor> İkişer, üçer, dörder. Allah'tan naklettiği söz, Allah'ın sözü. İkişer, üçer, dörder alın. Dörde kadar izin verilmiş. Resulullah ama dokuz kere evlenmiş. Bu ameli bu sözü. Mümin neyi takdim edecek? Kendine hüccet alırken sözünü, amelini değil. Yani birçok buna benzer durum hasıl olabilir. Çünkü o da insandı. Mesela yeri geldi unuttu namazını. Yeri geldi kaldı, Değil mi? İnsanlık hali. Mesela yeri geldi hurmalıkları aşılamayı söyledi. O dünya işiydi. Sahabe ona saygısından onu dinlediler. Hata etti. Yani bütün hurmalık kurudu o sene. Öyle mi? Bu ve buna benzer durumlar Resulullah'ın başında aleyhissalatü vesselamın hasıl olduğu için ne yaptı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Amellerini usulcüler sözün önüne takdim etmediler kardeşler. Dolayısıyla burada vüsal orucu peygamberin bir amelidir. Yalnız biz sünnettir deyip kendimiz amel edemeyiz. Bundan yasaklanmışızdır. İnlemene hendebi o anil vüsalifis ciyami wal hacamatli saimi. Oruçlu olanın hacamat yaptırmasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Nehyetti ve ibqaan ala ashabihi ve lem yuharrimahuma ama peygamber böyle bıraktı ashabını bu ikisini de haram kılmadı diyor ee, İmam Ahmed ve Ebu Davud nakletmişler sahih bir senetle. Wan Enes قال اولما كرهت الحجامه للصائم ان جابر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم Oruçlunun hacamat yaptırmasının ilk kerih görüldüğü kimse Câfir İbni Ebi talipti ki oruçluyken bir gün hacemat yaptırdı. Femarrâ bihan sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber yanından geçti aleyhissalâtu vesselâm. Fekâle <gülüyor> aftara hâdâni. Dedi ki bu ikisinin orucu bozuldu. Yani yapan ve yaptıranın. Femme <gülüyor> râkhasan nebi sonra ruhsat verdi buna. Önce yasakladı sonra nesk ederek bunu. Biliyorsunuz bu meşhurdur nesk konusu. Nesk çeşit çeşittir uzun bir meseledir. Mesela İslam'ın ilk başında içki yasak değildi. Allah dedi ki La تَقْرَبُ salate وَاَنِتُمْ سُكَارَ sukara. İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Biliyorsunuz içki Medine'de haram kılındı. 13 sene sahabeler içki içtiler. 13 sene Mekke'de sahabeler içki içtiler. Hatta Medine'ye hicret ettikten sonra da birkaç sene içki içtiler. İçki hemen yasaklanmadı. Daha sonradan nesih edildi bu hüküm. Yani iptal edildi. Yerine başka bir hüküm geldi. O da mutlak olarak bunun Haramlıydı. Allah Azze ve Celle اِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسُرُ e, Ayetinde dediği gibi اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ Biz Şüphesiz ki hamır yani içki ve kumar size haram kılınmıştır. Ayetinde dediği gibi mutlak olarak sonradan yasaklandı. Nesih bu şekilde gerçekleşebilir. Bazen nesih şöyle gerçekleşir. Hükmün aslı kalır. Bir furu ondan mesela şey yapılır. İstisna yapılır. Bu işte onun örneğindendir. Yani normalde yasak var bunun hakkında. Eğer sonradan ruhsat gelmeseydi diyecektik ki bu haramdır. Orucu bozan bir durumdur. Ama sonra nesih geliyor, hükmü nesih diyor, ruhsat geliyor. Yani isteyen yapabilir ama yapılmasa güzel olur. Ruhsat nedir? Zorda kalındığında kullanılan şeydir. Öyle mi? Mesela Allah azze ve celle e, ölü etini bize haram kılmıştır. Ancak zaruret halinde... وَمَا أُهُلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنَ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَعَادٍ فَلَا اِثْمَعَلِهِ Kim de zorlanır, zaruret anında kalırsa, azmadan, günaha dalmadan ölmeyecek kadar ölü etinden yemesi onun için nedir diyor? Mübahtır diyor. Bu nedir? Ruhsattır. Öyle mi? Ama hükmün aslı nedir? Haramlıktır. Yani bu şimdi birazdan cem etmeye çalışacağız ulemanın ihtilafını. Bizim yakın duracağımız görüş olduğu için bu hadisi biraz bu açıdan e, uzun uzadıya açtım. E sonra Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bazı ve Enes ihtecme ve oruçluyken hacamat yaptırırdı. Ravahu Kutni, ve kale kulluhum siqatun ve la alamu lehu Bu hadisin bütün ravileri sıhhatdir ve bu hadise dair illet bilmiyorum dedi İmam Kutni. ve birçok muhaddis kabul etmişler. Özet itibariyle kardeşlerin, oruçlu kimsenin hacamat yaptırdığında Orucunun bozulacağıyla alakalı varit olan nasların cem edilmesi özet itibariyle şöyle söylenebilir. Asıl itibariyle yasaktır. Yalnız adam hasta oldu, acil bir durum oldu, olması gerekiyor, rahatsızlığı var, bir zaruret var. O zaman ne yapabilir? E, ruhsatı kullanaraktan hacamat yaptırabilir. Allah bu ihtilafta en doğrusunu, en doğru mezhebi bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öylesinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Uafir davam enel bihamdik,